Vefat eden kişi için sadaka verilir mi? Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz muhtelif hadislerinde inanan kimseleri Allah yolunda hayır ve hasenatta bulunmaya sadakalar vermeye teşvik etmektedir hayattaki kimseler elbette ki ahirete hazırlık olsun diye, ahirette kendilerine yararı dokunsun diye imkanları nispetinde ihtiyaç sahibi kimselere, hayır kurumlarına sadaka verme gayreti içinde olmalıdırlar. Ama vefat etmiş kimselerin böyle bir imkanları yok. Bu durumda onların akrabalarının çoluk çocuklarının mirasçılarının onlara yararı dokunsun diye Allah rızası için onlar adına sadaka vermeleri de vefat etmiş kimselere mutlaka fayda verir. Ahirete irtihal etmiş olan yakınlarımızın manen bir sevap elde etmelerini sağlamak için, ahiretteki mertebelerinin daha da yüksek olması için veya şayet azap görüyorlarsa, azaplarının hafifletilmesi için, onlar adına sadaka verilmesinde fayda vardır.